Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!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 İntikam istese, Taif de taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen Dağlar Meleği'nin teklifini kabul ederdi. Ayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz. Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız. Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır. Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor. Neden? Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim. 145. bölüm. Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz." diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında yüz deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik, Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü, Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Aff'un Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup, peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular. Ey Muhammed! Biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun. Ya Ya Resulallah! Biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatırına bağışla. Sen akrabalık haklarını gözetirsin. Kureyş'te sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et Peygamberimiz onlara şöyle dedi Ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim Ama siz çok geç kaldınız Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor Onları haklarından vazgeçirmek zordur Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir Peygamberimiz Benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum dedi. Hevazinliler denileni yaptı. Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar? Müslüman mı olmuşlar? Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak, Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi. ''Şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse ki bu hisseyi ona biz, Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz.'' O da böyle yapsın, esirleri geri versin. Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer. Benim payıma düşenler serbest. Benimkiler de serbesttir. Benimkiler de. Benimkiler de. Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabilere ise resul Ekrem karşılığında altı zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke, şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden bir yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi insanların İslamiyeti zorla değil gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide peygamberimizin yanında bulunanlardan biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna yüz tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti Ebu Vehb bu vadi hoşuna mı gitti? Evet bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç Ne kadar çoklar Peygamberimiz o halde vadi de içindekiler de senin olsun dedi Saffan kulaklarına inanamıyordu bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi. Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu. Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı. Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce. Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan, Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. resul Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti. Ey Allah'ın Resulü! Bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. Bana olan ihsanını artır. Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısılmasını istiyordu. Hakimin isteğini yerine getirdi. Ama hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı Peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, Kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. Ey Allah'ın Resulü! Seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım. Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çok çamal vermişti Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun Anam babam sana feda olsun Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın Mert bir düşmandın Şimdi senin tarafındayım Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi, insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler Peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş, Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. Peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi. Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti. Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala Hevazinlilerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor. Halp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor. Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır. Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim? Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin marun. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz. İşte tam da dediğin gibi bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'ı ısındırmak istiyor. Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz. Saat haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz. Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim. O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız. Ona soru, ona soru. Evet. Sa'd bin Ubade, peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca, peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar. Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi beklerler. Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar cemaati! Kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum Duyduklarım doğru mu? Evet ya Resulallah Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar Bunun üzerine Peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken iken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Doğru. Haklısın. Haklısın. Haklısın. Haklısın. Doğru. Doğru. Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Doğru. Peygamberimiz sordukça Ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah ve Resulü en çok ihsan edendir. Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. O nasıl söz? Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız. Konuşmasına devam eden peygamberimiz, Ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı. Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız. Evet razıyız. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım, Ensardan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, Ensar başka bir yol tutsa, ben Ensar'ın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, Ensar'a da onların oğullarına da rahmet et.